Abi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun and the herds of kangaroo Happy Earth Day to you We celebrate your waterfalls your glaciers and typhoons the sweet smell of your meadows on rainbow afternoons the northern lights on starry nights and when the night is gone the fiery magic of your dawn And the frogs are blue by you. Happy Earth Day to you. From the highest Himalaya to the mountains under sea, from the frozen tip of Greenland to the sands of Galilee. We're gathering together to raise our voice in song And pledge to keep you green and strong Happy, happy Earth Day Happy, happy Earth Day Every time I smell a flower or Learning something new I am amazed again How blessed we are And it's all thanks to you Happy Earth Day Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam Meral Akman'la beraberiz Açık Radyo stüdyolarında. Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo stüdyolarında. Aslında. Hep Açık Radyo. Hep Açık Radyo stüdyolarında. 30 yıl önce yayına başlayışının, Açık Radyo'nun ve yıllarca sürmüş gibi gelen zorunlu aranın ardından sadece dört hafta kadar sürmüştü ayrılığımız. Bir yıl önce de apaçık Radyo olarak yeniden yola koyuluşunun, radyomuzun yıl dönümü için bir araya geldik. Evet. Bu akşam aslında destek haftamız da devam ediyor. Destek buçuk aslında, 22.5. destek günleri dedi de Eraslan Sağlam. Biz de ona devam ediyoruz. Onun için hiçbir şey söylemeden önce onunla başlayalım. radyomuzu. bu saatlerde telefonla destek olamıyorsunuz ama apaçikradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesine tıklayarak radyomuzu destek olabiliyorsunuz. Ee, şimdi biz bu akşam e, doğum günümüze e, Tom Chapin'le e, başladık. Doğum günü kutlamalarımızı e, 1992'deki Billy the Squid albümündendi. Bir çocuk şarkısı aslında. E, Happy Earth Day ama... Apaçık radyo için bundan daha güzel bir doğum günü şarkısı kutlaması olamazdı diye düşündük. Sesimizle buluştuk şarkımızda yeryüzünü hep yeşil ve güçlü kılmaya söz veriyoruz diyordu. Happy örttey o zaman. Aynı bizim gibi. <gülüyor> aynı bizim gibi. Biz. Meral'cimle de radyo sayesinde tanıştık. E, yollarımız e, bir kesişti bir daha hiç ayrılmadık evet, birbirimizden evet, Gerçekten şey oldu çok kısacık anlatayım. E, açık Radyo'nu yanlış hatırlamıyorsam gene doğum günlerinden bir tanesinde sevgili Jack Cohen beni radyoya e, davet edip radyoya katılmama e, vesile olan sevgili Jack Cohen mutlaka o partiye gidilecek dedi gittim. E, orada Gülçin beni buldu. Aa ben sizi tanıyorum galiba sesinizi 2014. duyuyorum derken. 2014, 2014 evet. evet böyle şeyde. Orada tanıştık. O gün bugündür de zaten komşu da oturuyormuşuz. Hiç ayrılmadık. <gülüyor> evet, e, birlikte çok programlar yaptık. E, 2014'te tanıştıktan sonra e, Açık Radyo'nun toplantısında e, ilk kez 20 Mart'ta... E, İlk ortak yayında beraber olmuşuz. Evet. Sonra da e, 2015'ten 2025'e kadar e, hep birlikte çok program yaptık. Meral tek başına da çok programlar yaptık abi de Bir dönem hatta program ortağı evet, evet, bile olduk. Oldu. Bazen. Bazen evet, bazen Meral, Akman'dı. bazen Meral Akman diye duyurulan şekilde. E, hala da birlikteyiz ve Açık Radyo'nun bize kazandırdığı büyük dostluklardan birini bulmuş olduk. Evet, kesinlikle öyle. Ne mutlu. E, apaçık Radyomuz, Açık Radyomuz bu akşam ikisi birden hep karışacak herhalde. Yani evet, biraz öyle <gülüyor> e, olacak. Birçok dostluklara da e, sebep oldu. E, biz ikimiz de bir kere ortak dostumuz Jack Cohen evet. e, sayesinde evet. veya yoluyla veya onun e, elimizden tutmasıyla diyelim yönlendirmesi radyomuzu bulduk e, ben e, 2005-6 Mayıs'ta başladım ilk kez Koyu Maviye ondan önce e, başka bir radyoda kısa bir programım olmuştu bir buçuk sene kadar e, ama hayalimde hep açık radyo vardı e, kızım da açık radyoda staj yapıyordu o zaman e, küçüktü çok e, bahsetmiştim Benden Jacques Cohen'e e, Annem de radyocu diye e, Jacques Cohen de getirsin bir demo Bakalım demiş Esas da açık radyo istiyor olduğumu söylemiş e, Ondan sonra hemen çağırdı e, O gün bugündür bu akşam 1062. Bin, bin, pardon 1064. Oo, e, koyu kan. mavideyiz. <gülüyor> en <gülüyor> e, Sen de gitar eskide başlamıştın ben, galiba evet. değil mi? Ben 2012 yılında biz Yakla e, bir şekilde sosyal medya üzerinden bir iletişim kurduk. E hadi kızım bir meralesk yapalım dedi. İlk e, stüdyoya girdik. Hatta Feryal vardı teknik masada. Feryal şey dedi benim düğmeme basarsan ben anlarım şarkı çalacağımı dedi. Düğme aradım epeyce zaman. <gülüyor> Sonra Feryan, ha tamam <gülüyor> kafamı sallayacağım böyle yapacağım. Daha anladım ben düğmeyi diye. Ya o gece Jacques benim ilk radyoculuk deneyimimdi. ilk defa böyle görmediğim insanlara hitap etme deneyimimdi. Gerçekten inanılmaz bir liderlik gösterdi bana. Kaşıyla gözüyle hiçbir şey söylemeden... Çok, ...çok rahat böyle neredeyse akıcı bulduğum bir e, program yaptım. Sonrasında dinlediğimde vardı tabii eksiklerim ama... zaman içerisinde yakın yönlendirmeleri, anlatmaları, söylemeleri... ...destekleri ve e, nasıl desem böyle beni yapmaya teşvik etmesiyle... yani çok değil çok değil severek e, çok uzun zaman radyoda... ...hem gitar eskin ortağı oldum. Kendi programımı yaptım. Tabii Kuyu Mavi'nin bir parçasıyım, çok mutluyum. Evet, evet bir de arada... E, Kararlı bohça 6 Mayıs 2021'de başlamışsın galiba. Evet, evet, Orada şöyle bir progressive rock programı, özel şeyim ilgi alanım progressive rock ama özel bir dönemi 69'da 80 arasını yapmak istedim. O iki dönem o arada bildiğim, sevdiğim işte bana bir şeyler anlatan şarkıları çaldım. Çok güzel bir dönem oldu o da benim için. Şimdi doğum günü kutlamaları derken Bob Dylan'ın Forever Young şarkısını çalmasak olmaz. 1972'de Planet Waves albümünde yer almış ilk kez bu şarkısı. Hatta o albümde iki versiyonu birden var. Biz yavaş versiyonunu çalacağız. Oğlu... Onun için bir ninni olarak bunu yazmış sonra fazla duygusal oldu diye biraz tedirgin olup bir de hızlı versiyonunu koymuş albüme ama biz yavaş versiyonunu çalacağız çocuğuna hayatta hep güçlü ve mutlu olmasını öğütlüyor radyomuz da hep sonsuza kadar genç güçlü ve mutlu olsun dileğinde bulunuyoruz ve güçlü ve mutlu insanların da gönlüne su serpsin umut versin o zaman Bob Dylan'dan Forever Young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 be busy may your feet always be swift may you have a strong foundation when the winds of change shift. may your heart always be joyful may your song always be sung and may you stay Th Young Forever Young Bob Dylan'dan dinledik 1972'de çıkan Planet Waves albümündendi Açık Radyo'nun 30. Apaçık Radyo'nun 1. yıl dönümü için canlı yayında Koyu Mavi'de Meral Akman'la beraberiz. E, sıradaki parçayı ben seçtim. E, Gülçin programı e, ortak olmamı önerdiğinde, bu programı beraber yapmayı önerdiğinde... Hani ...oturup çok uzun da düşünmeye gerek yok ama açık radyo, açık, açık radyo benim için ne diye düşündüğümde... ...dinleyicisi olduğum ilk günden beri, yani radyo ilk defa duyduğumdan beri... ...benim açımdan e, ortak bir dili konuşan, dünyanın her türlü sesine, rengine açık bir ortam olarak... Yaşayan iyi huylu, iyilik isteyen insanların bir araya geldiği bir program dedik. Bir progressive Rock programcısı olarak da şey düşündüm kim çalınır burada? Yes geldi aklıma tabi. Yes'in 1971 tarihli albümünden "I've Seen All Good People" parçasını seçtim. Burada da işte bütün insanları gördüm zaman zaman başlarını çevirseler de bir araya geliyorlar, birlikte olmayı seviyorlar, bütün iyi insanlar hep birlikte böyle güzel izlediler. Tabii bunda da itiraf edelim. Yessin birazcık böyle daha uhrevi, daha doğrusu John Anderson'ın daha uhrevi görüşleri var ama ben bu şarkıyı iyi insanlar bir araya geliyoruz, dünyayı güzelleştiriyoruz diye algılıyorum. yesminleyeceğiz dinleyeceğiz. I've seen all good people. I've seen all good people so satisfied I'm I've seen all good people turn their heads Each day so satisfied I'm on my way Yes dinledik. I've seen all good people. E, benim radyoda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de böyle birlikte program yaptığımızda aradaki konuşmalarımız. İçinde John Anderson'ın sesini ne, ne kadar çok sevdiğimizi, <gülüyor> ne kadar çok özlediğimizi konuştuk. Öyle gerçekten. Ha, hemen bir hatırlatma yapacağım, Gülçin'in bana bakıştığından <gülüyor> <gülüyor> uyandım. <gülüyor> e, biliyorsunuz destek haftasındayız, destek haftasının sonuna geldik. Hala desteğinizi yapmadıysanız ve yapmak istiyorsanız apacikradio.com.tr adresinden destek ol butonuna e, basarak radyomuza desteğinizi iletebilirsiniz çok mutlu oluruz. Radyomuzun etkisi e, çok yaygın ve çok farklı çevrelerde de çok yaygın. E, şimdi çalacağımız şarkının da sözlerine e, bakarken ben şarkı sözlerinde ekşi sözlüğü çok kullanıyorum. Kendim de oraya e, hatta her perşembe akşamı neyse programı ne zaman hazırlıyorsam şarkı sözlerine giriyorum. Oradan hatta o hafta ne çalacağımı bile bazı <gülüyor> arkadaşlarım tespit edip bu akşa <gülüyor> konu, hafta konuşumu diye soruyorlar. E, şimdi bu çalacağımız şarkı Şarkıya da sözlerine bir tekrar göz atayım diye baktığımda orada bir e, ilk e, maddesinde şöyle bir şey gördüm. E, Jim Cross'un e, Time in a Battle isimli e, şarkısını dinleyeceğiz. Orada sözlere bakarken gördüm ki e, 11 Ocak 2005'te... E, biri e, kullanıcı girmiş. Açık gazetede e, günün birinde böyle bir parça keşfedeceğimi, sabahın e, kör bir vakitte böyle duygulanacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama o da oldu. Dün doğum günüydü Jim Cross'un. E, bu vesileyle e, aşağıda sözleri görünen bu parçayla anıldı kendisi. Ömer Madre'ye teşekkürü borç biliriz yazmış. Sonra 11 Ocak 2008'de bir başkası Ömer Madre'ye bu sene de ben teşekkür etmek istiyorum. Sabah, Sabahli'nin işe giderken açık gazete dinlemenin kazandırdıkları diye bir başlık olsa... Altını hiç düşünmeden e, e, eklenebilecek bir e, potansiyel taşıyan bir parçayı şimdiye kadar nasıl oldu da duymadım diyor. İşte e, radyomuzun böyle bir özelliği de var. E, dünyayı keşfediyoruz, e, şarkıları keşfediyoruz, sevdiklerimizi keşfediyoruz, neyi en çok sevdiğimizi. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı e, eşi e, Çocuk sahibi hamile olduğunu söyleyince kendisine Jim Cross yazmış ve bu şarkıdan kısa bir süre sonra da çok genç yaşında bir kazada ölünce bu şarkı hep onu anmak için çalınır olmuş. Zamanı bir şişede saklayabilseydim ilk yapacağım şey seninle geçirdiğim bütün günleri sonsuza kadar yine seninle harcamak için korumak olurdu demiş. Şimdi Jim Cross'tan dinliyoruz. Time in a Bottle.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 Or to go through time with me. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true.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 Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz Hep bir sonraya Resimler sarı Güneşsizlikten Duygular değişir Dostlar dalır dört bir yana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 Geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar Sadece bir düş Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşar Saatler çalışır izinsiz Hep bir sonra yar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 ...Jim Cross'un ardından... ...Zaman düşer ellerimden yere... ...diye doğrudan bir bağlantı yaptık... E, ...değirmenlere... ...Söz ve Müziği Bülent Ortaçgil'e ait olan... ...bu şarkıyı... E, ...Çekirdek Sanat e, ...1986 yılında yaptıkları kayıtlardan... ...sonradan e, ayrıca da basıldı... ...albüm olarak... E, ...Pencere Önü Çiçeği ismiyle... E, ...o albümden Fikret Kızılok ve... ...Bülent Ortaçgil düeti şeklinde dinledik... ...Perdesiz Gitarda Erkan Uğur çalıyordu... Ee, Uğur Bir Yol da bu ara Çekirdek Sanat Evi ile ilgili Yeni bir kitabı var Çok güzel bir kitap yazdı Onu da Çekirdek Sanat Evi günlerini merak edenler için Tavsiye ederiz ee, Şimdi ne çalalım diye düşünmüştük ee, Evet e, Şimdi burada şey diyor e, Değirmenlerde e, Biraz e, Hani karamsar gibi sanki e, ve sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Ama sonra belki de en güzeli böyle diye tamamlıyor. E, buradan da e, Neil Young'un şarkısına bağlanmak iyi olur diye düşündüm. E, 2009 Fork in the Road albümünden e, Light a Candle orada da karanlığa e, söveceğin yerde bir mum yak yolumuzu e, uğruna savaşmaya çalışıyoruz. E, Değer olanları Aydınlatması için diyor O yüzden e, bir mum yakalım Diye e, Neil yangın sesine kulak veriyoruz Harika of the darkness, light a for where we're going. There's something ahead is looking for when the light of time is on us we will see our moment come and the living soul inside will carry on it's a chance to give new meaning to every move we make through the cover. From. When the light of dawn is on us We will see what we can do can sleep an easy sleep in the hallways of the ages on the road to history what we do now will always be with us it's a chance to give new meaning to every move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 Light a candle in the darkness When you go Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz e, Radyomuzun 30. yaşını kutluyoruz Neil Young dinledik Light a Candle Gülçin'in dediği gibi e, Karanlıktan şikayet edeceğine Bir mumyak da aydınlansın Anlatan bir parça Bunun gibi şimdi Apaçık radyoda bizi aydınlattı Derken birçok açıdan tabii Dünyaya, doğaya, insana olan Özeni bir tarafa Müziğe olan özeni benim açımdan bambaşka bir tarafa e, neler öğrendim neler yaptım diye sık sık aklımdan geçiriyorum aslında bugüne özel değil e, özellikle e, çok şey öğrendim radyodan yani farklı müzikler farklı kültürlere ait müzikler değişik enstrümanlar bir sürü şey duydum bir sürü şey öğrendim fakat e, ortağı olduğum iki program Gitar Esk ve Koyu Mavi, benim açımdan çok çok önemli iki program ve onlardan öğrendiklerim de hakikaten yeri doldurulmaz bu. E, Koyu Maviden çok şey öğrendim. Yani gerçekten hiç dinlemediğim şeyleri öğrendim. Belki hiç dinlemeyeceğim şeyleri öğrendim ama hepsini ayrı ayrı çok severek dinledim. Fakat bunların içinde Peykin yeri benim açımdan çok ayrı. Ee, peki canlı olarak ilk defa Koyu Mavide duydum. peki daha öncesinde dinliyordum ama e, demin Gülçin'e anlattım. Bu anımızı e, biz üç kardeşiz. E, üçümüz de benzer müzikler dinleriz. Fakat bir erkek kardeşimin müzik zevkini genelde iki kız kardeş beğenmeyiz. Peyk'i de çok severek dinledik ama e, Gülçin duyduktan sonra Peyk'in yeri benim için doldurulmaz oldu. E, Peyk benim için de çok önemli ve ben ilk kez e, radyoda e, Peyk e, açılıyordum arada ama e, ilk kez e, açık radyoda, e, o zaman açık radyoydu, Koyu Mavi'ye konuk oldu. Pek radyoya bir e, ilk albümleri Sulu Şaka 2007 albümü bırakmışlar. E, ve Birisi bana kim hatırlamıyorum. Pek'le bir söyleşi yapar mısın dedi. Ben o zamana kadar sadece bir söyleşi yapmıştım. O da gene böyle birisinin bana teklifiyle Brazzaville David Brown'la söyleşi yap yapmıştım. E, 6 Nisan 2007'de e, tam kadro e, Pek grubu stüdyodaydı. Onların da e, albümlerinden sonra yaptıkları daha doğrusu Peyk'in kendi geçmişinde yaptığı ilk e, radyo söyleşisiydi. Bu da e, açık radyoya ve koyu maviye e, denk düştü. E, o gün bugündür e, Peyk'i çok çok severek dinledim. Hatta ne yazık ki e, İrfan Alış'ı kaybettiğimizi de yine e, arkadaşı olduğu için Meral'in... Erkek kardeşi Meral'den öğrendim bir sabaha karşı e, yeri çok e, büyüktür e, hepimiz için İrfan Alışın Peik'in e, bu akşamda o yüzden Peyk'ten de bir şarkı seçmek istedi Meral ben de çok mutlu oldum evet e, ya pekin tabi yeri çok ayrı ama radyonun da benim hayatımda e, birkaç dönüm noktam ben radyoda yaşadım e, doğum günüm. Ee, emekliliğim gibi ee, emeklilik programı yapmıştık Gülçin'le birlikte Özel bir benim emekliye ayrıldığım günlerde e, çok güzel bir program yapmıştık e, İş hayatı benim için e, güzel geçti Her gününden ayrı ayrı keyif almadıysam da büyük bir kısmını severek yaptım Fakat hakikaten de plazalarda kurumsal hayatta zorlamıştı beni e, Pek'ten bu akşam çalacağım şarkıda benim e, çalıştığım dönemleri anlatıyor e, Sulu Şaka albümünden bir parça seçtim Modern Zaman Zaman Sonun yakın Asansörler bıkkın Asansörler bezmiş İnsanlar Ascent sur l'herbe comme me Kanalış'ın çok özlediğimiz sesinden 2007'de çıkan ilk e, albümleri Sulu Şaka'dan, peykten dinledik. Modern zaman. E, Apaçık Radyo'nun ve Açık Radyo'nun e, çifte yıl dönümlerini bu akşam Meral Akman'la beraber e, stüdyoda canlı olarak dinledik kutluyoruz, anıyoruz. E, ama anılarımızda güzel anlar olduğu gibi üzüldüğümüz anlar da var tabii. İrfan Alış'ın kaybı da bunlardan biri. E, radyoda hemen hemen herkesin çok sevdiği e, bir müzisyen ve sıkça da çalınıyor. Başka bütün programlarda da pek şarkıları. E, radyomuza destek olmak isterseniz bu saatlerde apaçikradyo.com.tr adresinden destek ol butonuna e, tıklayarak e, bunu başarı Bilirsiniz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Meral seçti Evet ben bu akşam radyoda toplanan iyi insanlar, güzel insanlar, müzisyenler, sanatçılar, filozoflar üzerine <gülüyor> şarkılar seçtim Böyle oldu Şimdi Fairport Convention'da benim için çok önemli bir şey Gene Gülçin'le ortak arkadaşımız Gülçin'le tanıştığımızdan bu tarafa hem ortak arkadaşlarımız oldu Hem de ortak arkadaşlarımız olduğu çıktı ortaya Beraber programlar da yaptık sevgili Levent Varlık'la. Doğru gerçekten e, bir dizi program yapmıştık e, hatta e, Levent Öyle birkaç şey yaptık. E, Levent'in de bir sende deni hayran olduğunu zaten hepimiz biliyor. Acak kendisine sende deniyolog diyordu. <gülüyor> Bilmediği şey yok büyük ihtimalle. E, ben de bu akşam e, Fairport Convention'dan e, tamla açık radyoyu, açık radyodaki insanları, açık radyodaki enerjiyi anlatan bir parça seçtim. Legion Leaf albümünden bir parça, Come All You, siz artistler, siz müzisyenler, siz ozanlar, siz şairler, hepimiz bir araya gelip gelin bir deneyelim bakalım. Belki zamanı şişeleriz, değirmenlere karşı savaşıp küçük bir mum yakışıyla birlikte dünyayı aydınlatabiliriz diyorlar. Payport Convention dinleyeceğiz, Come All You. Report convention dinledik dinledik. Licenliyif albümünün açılış parçası Kamolio. Çok çok güzeldi gerçekten. Ee, Sendide'nin hayranlığıyla Levent varlığı da anmış olduk. Bizi dinliyorsan ara. <gülüyor> <gülüyor> Levent çık ortaya. <gülüyor> çık ortaya. Yine ortak bir program yapalım. Neyse söylemeden dayanamayacağım. Bir, bütün enstrümanları yapmıştık. Flüt, keman ve klavye gibi rakta e, alışılmış olmayan enstrümanların olduğu bir dizi program yapmıştık. İnek çanı sıradaydı. İnek çanı şarkılarımızla tekrar. Sana açık davetli hazırız <gülüyor> Levent Varlık. Bir araya geleceğiz evet. E, bu akşam Açık Radyo'nun 30. Apaçık Radyo'nun birinci yıl dönümünde Meral Akman'la beraberdik. Ee, çok güzel bir program oldu bence Güzel varcımızı e, andık Hep birlikte dostluğumuzu tazeledik evet, Harika <gülüyor> oldu ee, Son şarkıyı anons etmeden önce Unutmadan e, Program destekçimiz Şerif e, Kaynarı ve Teknik Masa'da Dila Yılmaz'a çok teşekkür ederiz Ben de e, izin verirsen Bu kadar yıl boyunca Yaklaşık 12-13 yıl program yaptım Teknik Masa'daki her türlü Acemiliklerimi, kappislerimi, Hatalarımı eee tolere eden, hepsinin üstünden gelen e, ve harika programlar o, oluşmasına katkıda bulunan tüm teknik ekip arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Burada başta Hariye'ye teşekkür ediyorum çünkü az kap <gülüyor> kahrımı çekmedi benim. <gülüyor> Doğru. Biz içeride zaten kendisi evet, <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Yüzüne bakarak söyleyemedim. Belki biz... <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bu akşam e, son şarkımız Bu e, benim Mazhar Fuat Özkan demeyi tercih ettiğim ama onların kendilerini o tarihlerde MFO dediği e, gruptan, sevgili grubumuzdan 1987 albümlerinden e, No Problem, Problem albümlerinden tam ortasındayım. E, bu şarkının sözlerini zaten kendisi anlatıyor ama... E, tam ortasındayım yolun kuşunun ortasındayım tam arıyorum ki hedefe bir yenisi başlıyor bu oyun hep aynı değişmiyor hala devam hala figan hem de bile bile nasıl da paylaşıyor insan isterse nasıl da birmiş meğer hasretler nasıl da mecburmuşuz sabretmeye sevmeye öğrenmeye bütün bunları Apaçık Radyomuzla birlikte hep yıllarca e, hep yapmak dileğiyle ve güzel zamanları da hep birlikte biriktirmek dileğiyle. Değirmenlere karşı savaşarak senin demin dediğin <gülüyor> gibi karanlığı aydınlatan bir mum e, yakarak e, hep birlikte güzel günlere e, ilerlemek umuduyla. Meral'cığım çok teşekkür evet. ederim katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğim için. Yine 30 yaşlara Apaçık Radyo. Son şarkımızla veda ediyoruz. Tam ortasındayım. Masal Fuat Özkan. Tam ortasındayım yağmurun karın soğun ortasındayım. Tam ortasındayım yağmurun karın soğun. Ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da birmiş meyer hasretler, nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenme. Tam ortasındayım yolun Koşunun ortasındayım Tam ortasındayım yolun Koşunun ortasındayım Tam varıyorum ki hedefe bir yenisi başlıyor Değişmiyor Hala devam Hala figan Hem de Bile bile Paylaşıyor insan istersen Nasıl da bilmiş meğer hasretler Nasıl da mecburmuşuz sabretme, sevme Orkun